hissedebilme yani o düzey. Şimdi siz onunla kendiniz aynı hissedebildiğinizde ne oluyor? O yanınızda olmasa bile o içinizdeki onun temsiliyle birlikte sanki o yanınızdaymış gibi kendinizi güçlü hissedebiliyorsunuz. Bunların hepsi anneyle oluşabildiği gibi babayla da birebir oluşabilir. Hatta bazen hani anne ya da baba olmayabilir, vefat edebilir. O durumlarda mesela bunun yerine geçen bir başka figürle de oluşabiliyor. Hatta ve hatta erken dönemde evlatlık alınmış çocuklarda yapılan ve onların anne ve babalarında yapılan çalışmalar var. Aynı bağlanma onlarla da oluşabiliyor. Beyin açısından bakıldığında hormonal açısından açıdan bakıldığında da aynı etki görülebiliyor. Evet.